Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ruhsal hastalıkların e, Türkiye ile tedavisi kitabından inşallah okumaya devam ediyoruz. Kaldığımız yerden yumuşak bir uslup ya da tehdit uslubu cinler üzerinde etkilemeli. Başlığı altından kal, devam edeceğimizi belirtmiştik. İnşallah bu başlıktan itibaren okumaya devam ediyoruz. Rabbim kolaylıklar versin. <Gülüyor> Tedavide şeytanlara karşı yumuşak bir üslup kullanılması büyük bir hatadır. Bunu bana tedavi işiyle geçirdiğim seneler boyunca yaşadığım tecrübeler öğretti. Aynı şekilde tehdit üslubunun da faydadan çok zarar gördü, verdiğini gördüm. Şeytan bundan çok hoşlanır. Çünkü bu durum onlar rukiye yapanın yokluğu esnasında hastaya eziyet verme fırsatı yaratır. Hastanın ve tedavi edeni inancını bulandırma, kibir ve kendini beğenme, iman nurunu söndürme yolunu açar. Kendi kendine sahip olma gücünü, zaten kaybetmiş olan hastanın kalbi bu kabadaylığa bağlanır. En doğru tutum ise şeytanı hiç muhatap almayıp onunla hiç konuşmamaktır. Eğer o konuşacak olursa onu kuvvetle azarla, seninle savaşacak olursa sen de onunla savaş ama düşmanla karşılaşmayı tem temenni etme. Zulmü ortadan kaldırmada senin görevin kıraate devam etmek ve tedavi için gerekli olan meşru vesileleri kullanmanın yanı sıra şeytanın saldırısı durumunda ona karşı ne okuyacağını ve ne tür ilaçlar kullanacağını kendisine bildirmek suretiyle hastaya Onunla nasıl savaşacağını ve onu nasıl cezalandıracağını öğretmektir. Öyle bir an gelecektir ki o kendi kendine ve alçalmış olarak çıkmak istediğini ilan edecektir. O anda okumayı hiç kesme ve onun sözlerine iltifat etme. Şeytan vücuttan nasıl çıkacağını bilir. Senin ona öğretmene ihtiyaç yoktur. Rukiye yapanların eziyete maruz kalmaları Rukiye işiyle uğraşanlar bazen şeytanlar tarafından eziyet görürler ve bu nedenle pek çoğu tedaviden vazgeçer. Bunun en çok meydana geldiği durumlar sihirle ilgili olan durumlardır. Bunun nedeni sihre hizmet eden şeytanlar ile insanlardan ve cinlerden olan büyücülerin çokluğudur. Büyü aleminde gerçekleşmiş bir büyünün herhangi birinin girişimiyle başarısız olması kabul edilemez bir durumdur. O, Büyünün her gün yenilenmesi gerekse bile büyünün başarılı olması için uğraşılır. Şaşırtıcı olsa bile bu bir gerçektir. Büyücü vaat ettiği süre boyunca bu büyüyü başarılı kılmak ve sözünü yerine getirmek de sorumludur. Büyü aleminde büyü bir akittir ve şartları vardır. Kimi büyünün süresi bir ay iken kimin altı ay bir sene yahut ömür boyudur. Her birinin de kendine göre bir karşılığı vardır. Büyü aleminde büyünün çözümü aynı vakit şartlarını taşıyan beyaz büyüyle olur. Ama yine büyü aleminde büyü aktinin ya da kara büyünün beyaz büyüyle çözülmesi vaki değildir. Bunun aksini söyleyen yalan söyler. Çile ve mücadeleye gelince herhangi bir koşulun içinde bulunan kimsenin şikayetlenmek yerine karşılığını Allah'tan bekleyerek sabretmesi gerekir. Allah'a itaat uğrunda karşılaşılan imtihanlar çeşit çeşittir. Allah yolunda savaşmak, davet, emri bil maruf, nehi anil münker bunlar arasındadır. Örneğin, dul bir kadının çocuklarını yetiştirmesi bir cihattır. Nitekim çocukların eğitimi ve benzeri şeyler başlı başına bir cihattır. Ve bununla meşgul olan olanın sabretmesi ve söylenmemesi gerekir. Bu gibi şeylerle uğraşanların yolunda düşmanlar vardır. Bazen kadın kendisini aldatarak doğru tutundan uzaklaştırmaya çalışanlarla karşılaşır. İyiliği emreden kimse kendisiyle mücadele edenlerle karşılaşır. Allah'a davet üzerine güller serpilmiş bir yol değildir. Allah'a davet üzerine güller serpilmiş bir yol değildir. Bilakis bu yol dikenlerle doludur. Ama o Resulün ve diğer peygamberlerin yoludur. Bu gerçeklerin iyi anlaşılması gerekir. Allah'tan alınacak ecirler zorluklarla kuşatılmıştır. Dünya ise bir imtihan yeri ve müminin zindanıdır. Bunu anlayıp buna göre hareket eden amacına ulaşır. Allah cümlemizi hayırlara ulaştırsın. Amin. Bazı büyücüler neden asa kullanırlar ve bazıları bununla yılanları deliklerinden çıkarabilirler. Tabii ki onlardan Onların keramitlerinden değildir. Onlar bunu yapmak için bir tür büyü kullanırlar. Bu şekilde yılanları getirir ve kullanırlar. Her birinin bunu yapmak için farklı bir metodu vardır. Kimi sopasız yılanları çıkaramaz. Çünkü o sopaların hadimleri vardır. Çünkü o sopaların hadimleri vardır. Bu olay Hindistan'da çok yaygın ve meşhurdur. Her sopa bunu yapmak için uygun değildir. Özellikle bunların belli ağaçlardan yapılması gerekir. Ben burada bu ağaçların adlarını zikretmek istemem. Kimi belirli bir bitkiyi yılan deliğine koyarak onları çıkarır, kimisi ise bunun için bazı müzik nameleri çalar. Bazıları üzerine sihir azimetleri okunup yağlanmış herhangi bir sopa kullanırlar. Karşıdaki kişi aynen Musa aleyhisselamın döneminde olduğu gibi onu hareket eden canlı bir yılan gibi görür. Dünyadaki cinler aynen bazı haşeratlar ve kurtlar gibi yer altında olurlar ve onların delikleri vardır. Daha çok hareket ettirilmesi zor, taş ve kaya yağınlarını tercih ederler. Gün boyu buralarda durur, güneş batmaya başlayınca onlar da buralardan çıkıp dağılmaya başlarlar. Güneş tekrar doğana kadar dışarıda dururlar. İçlerinden güçlü olan bazıları kuşluk vaktine kadar da durabilirler. Cinlerin bir kısmı dağlarda bir kısmı da çöllerde yaşarlar. Kabirlerde kalanları da vardır. Bunların cesetlerle beslendiği söylenmiştir. Bu doğru olabilir. Zira bilindiği gibi ölüyü sidirle yıkamak ve kafurla yağlamak sünnettir. Bunların her ikisi de cinlere eziyet veren maddelerdir. Ve onlar bu maddelerle bunların ağaçlarına yaklaşamazlar. Hastanın rüyasında fare şeklinde gördüğü cinlerin çoğu genellikle kabirlerde yaşayan cinlerdir. Ve bunlar tuzdan çok etkilenirler. Ruhsal hastalıklara neden en çok kadınlar yakalanmaktadır? Ruhsal hastalıklara neden en çok kadınlar yakalanmaktadır? İlginç bir başlık. Kuşkusuz insanın çevresindeki insanlarla olan birlikteliği ve ilişkileri onun maddi ya da manevi pek çok sorunla karşılaşmasına neden olmaktadır. Meseleye ruhsal hastalıklar açısından bakacak olursak bunların çoğunun nedeninin de bu birliktelikler olduğunu görürüz. Örneğin çeşitli toplantılara ve kutlanmalara insanlar süslenerek ve en güzel kıyafetlerini giyerek giderler. Böylece kendilerine insanlar ve cinler tarafından nazar değmeye açık duruma girer, gelirler. Nazardan kurtulmanın kuralı güzellikleri örtmektir. Bu da çeşitli şekillerde olur. Ya bu güzelliklerden bahsetmekten kaçınılır ya bu örnek bunlar örtünerek gizlenir ya da olduğundan daha az gösterilir. Ama en iyisi bu konuda Allah'a tevekkülü terk ettirecek kadar aşırı gitmeyip orta bir yol tutmaktır. Dans ve eğlence yerleri gibi günah işlenen mekanlara gelince kendisine cin musallat olanların çoğunun buralarla ve dansla ilişkisi olduğu dikkatimizi çekmiştir. Bu konuda bir genelleme yapmak istemem ama geçmişte içinde bulunmuş olduğum ortamdan dolayı bunu inkar da edemem. Müzik ve eğlence masiyetin davetçisi ve şeytanın aldatma aracıdır. Bunlar yoluyla şeytan insanın kalbine yol bulur ve orayı ifsat ederek insanları masiyete teşvik edip onları Allah'ın zikrinden ve Kur'an dinlemekten alıkoyarlar. Heavy metal gibi bazı müzikler kişiyi tamamen kontrol altına alarak onu bir tür histeri ve kendinden geçime haline sokar. Böyle bir durumda siz ne olmasını beklersiniz? Öyleyse bu gibi şeyleri terk ederek kalpleri için şifa olan Kur'an'ı dinlemeye yönelelim. O, iman edenler için bir hidayet ve şifadır. O, şeytanın vesveselerini ve bozuk düşüncelerini bertaraf eder. Kur'an dinleyenin kalbine sükunet ve huzur iner. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle huzur bulur. Ruhsal hastalıklar kafirler arasında da mevcuttur. Onların kliniklerinin, ve bu tür hastalarla dolu taşması bu gerçeğin ispatıdır. Ancak hevaların peşinde hiçbir sınır tanımadan koşan öyle insanlar vardır ki bunlarla ne şeytanların ne de büyücülerin işi vardır. Bunların çoğunluğu aslında hasta konumundadırlar. Ama şeytanlar onlara zarar vermezler. Zira onlar zaten sapık bir yoldadırlar. Ve şeytan onların bu yolda kalmalarını istediği için onlara dokunmaz. Bu yüzden de bir da görülen hastalık belirtileri onlarda görülmez. Ta ki onlar Allah'a dönmeye karar verene kadar bu gerçekleştiğinde hasta oldukları ortaya çıkar. Çocuklarda Nazar Çocuklarda nazar değmesi aşırı hareketlilik, yaramazlık, saldırganlık gibi şekillerle kendini gösterir. Bu durumdaki çocuk yanında okunan her şey zikirden etkilenir ve hemen uykuya dalar. Eğer şiddetli bir nazar söz konusuysa çocukta garip hastalıklar ortaya çıkar. Bir süre sonra bu hastalıklar tedaviye cevap vermez hale gelir. Eller ya da ayaklar gibi bedenin herhangi bir organında gelişme bozuklukları oluşabilir. Ya da bir organın gelişimini gelişimi tamamen durabilir. Bazen şeker hastalığı yahut ciğerlerde su keseleri oluşur. Böyle bir durumda yapılması gereken şey Bakara suresinin yağ üzerine okunup çocuğun baştan aşağıya omurgasının, göğsünün, şakaklarının ve karnının alt kısmının bu yağla oğulması ve okuma işleminin haftada bir tekrarlanmasıdır. Eğer çocuk içebilecek yaşta ise 200 gram çörek otu 2 litre kadar suda kaynatılıp okunmuş bal ile tatlandırılarak çocuğa her 6 saatte bir 100 ml içirilir. Balın üzerine nazar ayetleri yedi kez tekrarlanarak okunmuş olmalıdır. Bu yolla çocuğun durumu gitgide düzelecektir inşallah. Çocuğun hastalığı düzelme gösterene kadar üzerine rukiye okunmaz. Vücudu güçlenip direnç bulduktan sonra anne babadan birisi veya herhangi bir rak yakını ona rukiye yapmaya başlar. Eğer çocuk yukarıdaki terkibi içemeyecekse yediği mamaların ya da besinlerin üzerine okunur. Bu da aynı şekilde yağ ile birlikte hızla fayda verir. Ancak çocuklarda meydana gelen rahatsızlıkların çoğu karinden kaynaklanır. Bu durumda okunmuş yağ ve okunmuş su yeterli olur. Hastalık durumlarının çoğu ise buluğla birlikte ve bu dönemin başlamasından sonraki 5 senede olur. Bunun dışında hastalık durumu nadir görülür. Bu da Allah'ın bir rahmetidir elbette. Çocuklarda görülen hastalıkların çoğu ise nazardandır. Emziren bir anne yedirilen ya da içirilen bir büyüye maruz kalırsa emen çocuk bundan etkilenir mi? Hamilelerde etkisi kana geçmiş olan bir büyü kuşkusuz çocuk üzerinde etkilidir. Özellikle, özellikle de vücuttaki bir takım hormonların salgılanması büyü nedeniyle azalmışsa. Rahimde olan büyü ve koklanarak gerçekleşmiş büyü de böyledir. Şu var ki tüm bu etkiler Allah'ın izniyledir. Kuşkusuz şeytan Allah'ın yaşamasını dilediği bir cana etki edemez. Bu ister cenin olsun ister emzikli çocuk isterse bir başkası. Cenin üzerine okunan kimsenin vücudundaki kasılmalardan ve bayılmadan da etkilenebilir. Cenin üzerine okunan kimsenin vücudundaki kasılmalardan ve bayılmadan da etkilenebilir. Yine çörek otu, meyan kökü, sedef otu, hıltit, gibi tedavi için kullanılan bitkiler ve buhurlar da cenini etkiler. Bunların her birinin farklı düzeyde etkileri vardır. Bu yüzden en iyisi hamilelerin vücudu düzenli biçimde zeytinyağıyla yağlamakla yetinmelidir. Emen çocuk ise kullanılan ilaçlar ve zehirli maddeler gibi annenin kanına karışan şeylerden daha az da olsa etkilenir. Ancak bu etki de önemlidir. Nitekim eskiden emen çocukları anneye verilen ilaçlarla tedavi ederlerdi. Yapılan büyü emen çocuğa direkt etki etmez. Ama büyüden dolayı annenin vücudundaki salgılar doğal seyrini kaybedeceği için çocuğun beslenmesinde olumsuz etkiler yapar. Ayrıca sihirle görevli şeytanın çocuğa eziyet edip ağlamasına sebep olması mümkündür. Bu yüzden çocuğun üzerine sığınma dualarının sabah ve akşam düzenli olarak okunması gerekir. Tedavide rüyaların rolü Şeytanın hilelerini bertaraf etme, rüyalara dayanmak uygun olmaz. Ama rüyalar yoluyla Allah bazen hastaya yol gösterir ve ona faydalı olacak şeylere kendisini iletebilir. Aynı şey rüke yapan için de geçerlidir. Kısacası rüyalar şerî anlamda bağlayıcı değildirler ama yol gösterici olabilirler. Hasta dilerse Nebi'nin sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı gibi yapar ve Allah'tan kendisine yol göstermesini ister. Allah da dilerse onun duasına karşılık verir. Şunu anlamamız gerekir ki tedavi esrarlı bir iş değildir. Bilakis o bir tecrübe işidir ve onu gerçekleştirirken şeriatın genel maksatlarına uygun hareket edilir. Ama Rukiye'de öyle incelikler vardır ki ilim ehlinin kullandığı yöntemlerle bu incelikler kavranamayabilir. Nitekim herhangi bir tedavicinin deneyiminin azlığından dolayı bir başkasının uygulamalarını kabul etmediğini görebiliriz. Bazen Rukiye konusunda deneyimi olmayan herhangi bir ilim öğrencisinin bu konuda araştırmalar yaparak yol gösterdiğine tanık oluruz. Ama bu kişinin şeytanın hastaya yönelik kötülüklerinden ve zararlarından haberi yoktur. Bu nedenle sadece kıraatle yetinir ve hastanın maruz kaldığı eziyetleri nasıl defedeceğini bilemez. Bundan dolayı diyoruz ki rukiye ilmi kolay bir ilim değildir. Rukiye yapacak kimsenin bu ilmi bu konuda usta olan birisinden öğrenmesi gerekir. Rukiye işinde iyi olan kimseler ise bu konuda çok yönlü bilgiye sahip olan, cinlere nasıl muamele edileceğini, onların eziyetlerine nasıl def edileceğini bilen, hastaya yardımcı olacak olan bitkisel tedavi konusunda bilgisi olan takva, vera ve yakin sahibi kimselerdir. İyi özelliklerinden birisi de bu işe sokulmuş batıl ve garip tutumları bilerek bunlardan uzak durmaktır. Çünkü bu kapı şeytan için açık bir kapıdır. O bu yolla insanları batıla sevk eder ve Allah dileyene kadar onları kısır bir döngü içerisinde bırakır. Tedavi yöntemlerinin çoğu için özel bir şeri delil yoktur ama bunlar kitap ve sünnette mevcut genel deliller çerçevesine dahildir. Bazı aşırılıklar sahibini bilmeden doğru yöntem dışına çıkarabilir. Bazı tedavi yöntemlerinde ise direkt olarak dinin kurallarına aykırılık söz konusudur. Ve bu yöntemlerden kaçınılması gerekir. Kimileri tedavi işiyle uğraşırlar ve deneyimleri nedeniyle insanlar ondan faydalanırlar. Ama bu kimselerin bu konudaki ilimleri azdır. O takdirde bu kimsenin bu konudaki ilmini artırması gerekir. Zira oruç hac gibi herhangi bir ibadete yönelen kimsenin bu konuda gereken bilgileri edilmesi üzerine nasıl farzsa, o kimsenin rukiye konusundaki bilgileri edilmesi de üzerine farzdır. Hiçbir tecrübesi olmadığı halde tedavi işiyle uğraşan kimseler de vardır. Şunu unutmamak gerekir ki, ilmi olmadan inşada kalkan kimse günahkar olur. Unutmayalım ki cinler alemi gaybi ve etrafı, etrafı çevrili bir alemdir. Hiç kimse bu alemi çevreleyen engeli tanıma, e, tamamıyla denemez. Bu yüzden bu konudaki yorumların çoğu zanlı galebe dayanır. Eğer bu konudaki herhangi bir yorum dinin bir aslına ters düşmüyorsa o konuda tevafık edilir. DEPRESYON Çağımızın Hastalığı Depresyonun sebebi nazardır ama güçlü bir nazardır. Depresyon bir anda meydana gelmez. Nazarın etkileri başlangıçta katlanılabilir ve direnilebilir miktardadır. Ama uykusuzluk ve endişe durumları baş gösterip de tedavisi yapılmazsa zamanla hastalık kişiye galip gelir. İnsanlardan sadece bir kısmının hastalığı depresyon aşamasına gelir. Az bile olsa günlük zikirlerini yapan diğer bir kısım bu aşamaya gelmezler. Onlardaki stres düzeyi düşük olur ve depresyon haline girmezler. İşte sabah akşam zikirleriyle Kur'an okumanın faydalarından birisi burada kendisini gösterir. Kişide hastalık belirtileri baş gösterdiğinde Karin bunu kullanır ve ruhtaki zayıflama sahibini büyük bir çöküntüye doğru sürüklemeye başlar. Eğer başka bir cinnin musallat olması durumu yoksa olayın seyri böyledir. Işık parlamaları görmek, hafıza kaybı, konuşurken saçmalamak gibi durumlar sanıldığı gibi cinden değildir. Bu gibi durumların nedeni bedenin kimyasına meydana gelen bozukluklardır ve bu durumda sinir sistemini ilgilendiren salgıların tekrar düzenlenebilmesi için doktor tedavisine ihtiyaç vardır. Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta vardır ki bu da bu gibi kimselere rüke yapılmasının onların sıkıntılarını daha da artıracağıdır. Çünkü beden henüz gerekli salgıların oluşmasında dengeyi sağlayacak güce sahip değildir ve rukiye'den önce bunun sağlanması gerekir. Dolayısıyla hastalığı bu noktaya gelmiş kimseye ruke yapılmamalı ve bu kişi öncelikle doktor tedavisi görmelidir. Tedaviden 2 ya da 3 ay sonra kendisine ruke uygulandığında Allah'ın iznine şifaya kavuşur. Zorlu bir hastalık olan depresyon iyi bir tedavi uygulandığında tamamen geçebilir uyuyamama durumunda şu tedavi uygulanır. Bir avuç dolusu sidir yaprağı bir litre zeytinyağına katılarak mikserle karıştırılır. Bir avuç dolusu sidir yaprağı bir litre zeytinyağına katılarak mikserle karıştırılır. Bu karışıma bir çay fincanı da su katılarak tekrar iyice karıştırılır ve üzerine bakara, yasin ya da bilinen diğer rukyelerden biri tekrar edilerek Okunur. Sonra yatmadan önce vücut kullanımdan kullanmadan önce tekrar çalkanarak bu yağla yağlanır. Bunun sonucunda kişi uzun saatler boyunca rahat uyumaya başlar. Hastanın hafızası yerine gelip sesi asli haline dönene kadar zira bu hastalıkla birlikte sesle de değişir. Bu tedaviye devam edilir. Hasta iyi duruma geldiğinde artık kendisine rüke uygulanır. Hasta günde 4-6 saat uyuyabiliyorsa sidire gerek yoktur. Bunun yerine yatmadan önce papatya çayı içmesi yeterli olur. Bu çay uykusuzluğu ve beden yorgunluğunu giderir. Telbine Nebevi bir ilaç olan telbine ruhsal hastalıklar için en iyi tedavilerden birisidir. Hasta genellikle tüm duyularında ve uzuvlarında zayıflık hisseder. <gülüyor> Solunum sistemi, hazım sistemi, görmesi, işitmesi, dikkati ve özellikle de tat ve zevk alma duyusu zayıflamıştır. Bu durumun en iyi ilacı ise telbinedir. Bu içecek bedene tekrar canlılık atar. İlk faydası ise hemen sindirim sistemini iyileştirmesidir. Ardından diğer organlar ve duyular gelir. Beden salgıları düzene girer ve doğal haline döner. Bazıları onun sadece bir kısım hormonlar üzerinde belirli bir etkisinin olduğunu zannetmektedirler. Gerçekte ise o tüm bedeni etkiler ve ona tekrar canlılık verir. Telbine yapmanın en iyi yöntemi şudur. Yarı yarıya su ile karıştırılmış süt ocağa konarak ısıtıldıktan sonra içine koruyucu vesaire herhangi bir kimyasal madde bulaştırılmamış yani bu işi bilenler tarafından öğütülmüş arpa unu azar azar katılmaya başlanır ve bir taraftan da karıştırılır salep kıvamı elde edene kadar kaynatılır sonra ocaktan indirilerek ılıtılır ardından içerisine bal eklenerek sabah aç karnına öğlen aç karnına ve akşam yatmadan önce içilir bu işlem haftada 3-4 kez tekrarlanır Öksürük. Göğsünüzde bir hareket hissettiğinizde yüksek sesle tekbir getirin. Öksürük genellikle midede çözülen sihir maddesinden ya da çıkması yaklaştığı için mideye doğru hareket eden cinnin bizzat kendisinden kaynaklanır. Bu belirtiler kendisinde oluşan hastanın kendisine yardım etmesi ve yolu kısaltması için bir rukye yapma yapana ihtiyacı olur. Bu sayfada en önemlisi cinle konuşmaya ve onu ikna etmeye uğraşmaksızın ruki okumaktır. Aynı anda hastaya okunmuş gül suyu, safran ya da sade su içirilmesidir. Hastanın yüzüne ve vücudunun bir kısmına da okunmuş su serpilir. Aşırı korkusu, hissi şifanın yakın olduğunu gösterir. Farz namazları kıldığınızda namazdan sonra okunan zikirleri yapıncaya kadar yerinizde kalın ve bu zikirleri Kur'an okuyormuş gibi güzelce okuyun. Kur'an okuduğunuzda bunu işiteceğiniz bir sesle, tertil ile ve ayetleri iyice anlayacak biçimde tekrarlayarak okuyun. Rükû ve secdedeki tesbihleri onar tane civarında yapın. Tesbihleri tane tane okuyun, peş peşe birleştirerek okumayın. Ayetleri yine tane tane ve ayrı ayrı okuyun. Rükuda başınızı kaldırmayın ve sırtınızla aynı hizada olmasına dikkat edin. Gözleriniz secde yeri ile ayaklarınız arasındaki bölgeden ayrılmasın. Namazdaki her vacip ve her rükün bu dönemde size yardımcıdır. Büyünün ve cin çarpmasının tedavisi geçmişte nasıldı? Şunu belirtmek isterim ki geçmiş neslinlerin tedavileri bugünkülerin tedavilerinden daha hayırlıydı. Hiç kuşkusuz bugünkü Rukiye yapanlar daha bilgililer ama geçmiştekilerin anlayışları daha güçlüydü ve cin üzerinde etkili olan yöntemleri çok iyi biliyorlardı. Bu yüzden de cinleri Allah'ın yardımıyla vücuttan çok kolay çıkarıyorlardı. Tedavide buruna çekilecek, içilecek ve vücuda sürülecek şeyleri Rukiye ile birlikte kullanıyorlardı. Onların tedavideki eski yöntemlerinden birisi Rukiye'ye başlamadan önce 500 kadar Kur'an okumaktı. Hastaya günlük olarak 6 saat boyunca okunur. İlk devre tamamlanınca hastanın yüzüne ezan, ayetel kürsi, nas ve felak sureleri okunur ve her ayette üflenirdi. Hastada bir belirti meydana gelirse gereken tütsü koklatılır ve tedavi, tedavide kullandıkları içecek ne ise içirilirdi. Ayrıca onlar cin, cinle hiçbir şekilde konuşmazlar ona soru sormazlardı. Çünkü ortada başka bir şey değil, her yönüyle yalnızca bir savaş vardı. Onların cine boyun eğdirdikleri yöntemleri vardı. İnsanlar onlardan gerçekten çok faydalanırlardı. Ama ne yazık ki tecrübelerini anlatan eserler bırakmamışlardır. Bu konuda belki birkaç tane kitap bulunabilir. Onların da hattı neredeyse okunmayacak hale gelmiştir. Onlar okuma işlemini, hem kendileri hem de hasta ayakta olarak yaparlardı. İçlerinde kendilerine ulaşıp tanık olduğun bazıları son derece serttiler. Cinin sinir sistemi üzerindeki etkisi Şeytan hastaya sinir sistemi üzerinden etki eder. Ama vücutta dolaşma yolu kalpten ve insanoğlunun ruhuyla birlikte olur. O hastanın ruhunun ve imanının gücüne göre o ruhla karışır. Şeytan ruhu İnsanın kan damarlarında dolaşır. Özellikle de boynun iki tarafından geçerken insan bu damarlar boyunca elektrik akımı olmuş gibi hisseder. İnsan bedeni bir alet gibidir. Ruh bu alet içinde dolaşır ve karagahı kalptir. Şeytan buradan insanoğlunun ruhuna üfler. Kalpteki siyah noktaları ve dolayısıyla günahların çokluğu nispetince vücuttaki dolaşımı artar. İki şah damarı üzerine basınç uygulaması. Bu uygulamayı anlayıp yapabilen Allah'ın izniyle kesin fayda görür. Özellikle de cin hasta üzerinde inatla etkin olmaya devam ediyor ve günlerce geri çekilmiyorsa bu uygulama fayda verecektir. Yapılacak tek şey bir taraftan rukye okurken bir taraftan da 5 saniye boyunca iki şah damarı üzerine basınç uygulayıp bırakmak ve hasta kendine gelene kadar bunu tekrarlamaktır. Bir başka uygulama ise elini iki şah damarı üzerine sadece koymaktır. Cin buna dayanamayacak ve senin onu nasıl yola getireceğini bildiğini görecektir. Şah damarları üzerine basınç uygulama işini bilinçli biçimde ve doğru yöntemle yapmak gerekir. Aksi halde bu işlem hasta içinde tehlikeli ol tehlike oluşturur. Hasta kendine geldikten sonra üzerine ruki okunur ki ruhu güçlensin ve cin ona tekrar hakim olmasın. Şeytan hastaya tamamen hakim olmayı ancak şiddetli bir üzüntü, sevinç, Korku ya da öfke yoluyla başarır. Bu şekilde hastanın ruhunu tamamen ele geçirir. Bunun sonucunda insanın ruhu içeri içeriden konuşabilse de bedene hakim olamadığı için dışından konuşamaz. Çünkü o bir tür kendinden geçme halindedir ve konuşmaya güç yetiremez. Bunun tam tersini düşünecek olursak insan ruhu iman ve yakın ile güç kazanınca da şeytan ruhu bu şekilde geri planla kalır ve hakimiyet oluşturup ortaya çıkamaz. Göğsü ve kalbin bulunduğu bölgeyi önden ve arkadan yağlamak her ruhsal hasta için şarttır. Bunu yapan cinin inanılmaz bir hızla zayıfladığını görür. Aynı şekilde eğer cin vücudun herhangi bir organında hastalığa sebep oluyorsa yapılması gereken şey bu organa uzanan sinirlerin yağlanmasıdır. Eğer bunu yaparsa o istese de istemese de hakkını alırsın. Hastanın yağlama işlemine ve üzerine okunmuş herhangi bir şeyi içirmeye devam etmesi şarttır. Üzüntü, sevinç, korku ve öfke gibi duygusal mutlak anlamda duygular mutlak anlamda yasak olan şeyler olmasa da bunlar bunların Allah için olmasına ve bu duygularda aşırı olmamaya özen göstermek gerekir. Bunlar dışında hastanın durumunun kötüleşmesine ve şeytanın güç kazanmasına yol açabilecek başka sebepler de vardır. Birisi hastanın kendisi için yapılan büyünün bulunduğu mekandan geçmesidir. Bu durumda hasta kendini kaybedebilir ve rahatsızlıklar artabilir. Büyüyü yapan veya yaptıran kimseyi görmek de aynı etkiyi yapar. Bir başka sebep cinlerin yerleşik oldukları mekanlardan geçmektir. Buradan geçen hasta bazen kendiden geçer ve bunun sebebinin ne olduğunu bir türlü anlayamaz. Nazarda da durum aynıdır. Bazen değen kişiyi görmek, kendisine nazar, nazarın değdiği yerden geçmek, kendisine nazar değme sebebinin anılması, kendisine nazar değen, yerin ya da nazarı değen kişilerin adlarının anılması hastanın kötüleşmesine neden olabilir. Bu nedenle hastanın bildiği takdirde, bu nedenle hastanın bildiği takdirde bunlardan kaçınması gerekir. Rukiye yapan kimsenin de hastayı bu konuda uyarması gerekir. Belirtilen sebeplerden dolayı herhangi bir olumsuzluk meydana gelmiş, ise, gelmiş olsa bile bunlar rukiye sonucunda gitgide hafifler. Burada önemli bir nokta vardır ki o da şeytanın bu gibi durumları kullanarak insanların arasını açmasından sakınmaktır. Hasta eğer kendisine kimin nazarının değdiğini biliyorsa en doğru davranış ona iyi muamelede bulunarak eziyet etmemek olacaktır. Bu tutum başkalarına ihsan kap kapsamına girer. Hastanın kendisini kötü hissettiği yerlere ve toplantılara onu götürmemek gerekir. Zira hasta her yerde kendini kötü hissetmez. Yalnızca nazarı değen ya da kendisine büyü yapan kimselerin bulundukları yerlerde yahut benzer biçimde nazar değmesine maruz kaldığı ortamlarda rahatsızlık hisseder. Dolayısıyla onun bu gibi yerlerde bulunması hastalığının kötüleşmesine ve iyileşme sürecinin uzamasına neden olur. Büyü malzemesinin bulunduğundan şüphe edilen yerlere okunmuş su dökülmelidir. Suyun tuzlu olması daha da iyidir. Bazı rukiye yapan kimseler kendisine nazar değen kişiden, nazarın değdiğinden şüphelendiği kimsenin adını sürekli tekrarlanmasını tekrarlanmasını isterler. Buna göre eğer nazarı değen kişi, o kişi ise hasta etkilenir ve şeytan konuşarak ben falan kişinin nazarıyım der. Elbette ki şeytanın verdiği haber dikkate alınmaz. Çünkü şeytanlar akrabalık ve arkadaşlık ilişkilerini koparmayı görebilirler. Bir büyü görevlisi, şeytanın, büyücünün, herhangi bir hocanın, rükecinin, nazarı değinin ya da herhangi bir şeytanın adının zikredilmesi, cinin korkutulması ve tehdit edilmesi ya da buna benzer rüke kapsamına girmeyen bir şey yapılması her ne kadar etkili olduğu iddia edilse de doğru değildir. Şeytanın da bir aklı vardır. Ve bununla hileler düşünüp aldatabilir. Onun aldatmalarına engel olmanın tek yolu üzerine hiçbir şey eklemeksizin ve kendisinden bir şey eksiltmeksizin Rukiye'ye devam etmektir. Şeytana galip gelmek isteyen onunla mücadelede bu tür yollara başvurmak yerine o şeytanın Rabbine ve yaratıcısına yönelerek meşru bir vesile olarak Rukiye'ye ve diğer mübah ilaçlara başvurmalıdır. Nefes ve Üfürmek Nefes etmekten ya da üfürmekten amaç belli bir usulle ruhu tedavi etmeye çalışırken etkiyi artırmaktadır. Bu salih insanların ve başkalarının herkesin kendi kastına göre başvurdukları bir tutumdur. İman ehli öncelikle Allah'a ve ardından kalbinde yerleşik yakine ve takvaya dayanır. Ruh salih amellerden beslenir. Temiz ruh olan, ruhu temiz olan kimseyi insanlar psikolojisi güçlü diye tanımlarlar. Bu yüzden güçlü bir ruhla Allah'a yönelmek pis ruhlar karşısında iman ehlinin taşıdığı en büyük silahtır. Pis yani habis ruhlara gelince konumuz tedavi olduğu için bizim bahsettiğimiz pis ruhlar büyücünün, hasetçinin ve şeytanın ruhlardır. Bunlar tek bir mecrada akarlar ve bunların bir araya gelmesi bir güç meydana getirir. Onların bir araya gelmelerinden asıl olan haset ve nefrettir. Bunu ister büyü olarak adlandıralım, ister nazar olarak. İşte bu kimselerin de habis durumunun gücüne göre etkisi artan nefesleri vardır ve bu nefesler Allah'ın izninden baş sonra başkaları üzerinde etkili olur. Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem büyü yapılmış olması. Bu konuda kimileri şeytanın nebiye, sallallahu aleyhi ve selleme etki ettiği ithamında bulunurken kimileri de bu büyünün şeytansız gerçekleştiğini söylemişlerdir. Oysa yapılması gereken şey Nebi sallallahu aleyhi ve sellem konumundan dolayı bu gibi yorumlardan uzak durmaktır. Allah'ın teşhideki hikmeti bazen bu gibi olayların meydana gelmesini gerektirebilir. Bu şekilde ümmet bu gibi olaylarla karşılaşabileceğini ve böyle durumlarda nasıl bir tavır takınacağını öğrenir. Nitekim Allah, İslam dinini insanlara her konuda açıklama getiren bir din kılmıştır. Şu halde bize düşen hem anladığımız hem de anlamakta güçlük çektiğimiz konularda Allah ve Resulüne teslim olmaktır. İnkiyadın anlamı da budur zaten. Nebinin beraberinde bir karin var mıydı? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de dahil her insanın beraberinde bir karin olduğu sabittir. Bunun iki istisnası ise İsa ve annesi Meryem'dir. Aleyhisselam. Bir nebi hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ancak Allah ona karşı bana yardım etti ve o bana boyun eğdi derken bir diğerine de o bana sadece hayır emirler demekte. Enes bin Malik'ten rivayet edilen hadiste Cibril aleyhisselam, o henüz bir çocukken Nebi'nin kalbini yarıp içinden bir kan pıhtısı çıkardığı ve işte bu şeytanın sendeki payıdır dediği geçer. Dolayısıyla şeytanın Nebi sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde ona vesvese verme ve vermede, ona vesvese verme ne de onun ruhuyla karışıp onu kontrol edebilme gibi bir gücü vardır. Nitekim iman ehli üzerinde onun mutlak bir otoritesi yoktur. Sadece onlara vesvese verir. Aralarını bozar, unutturur. Çok yeme ve içme gibi yollarla onları itaatte tembelliğe sevk eder. Ruhların birbirleri üzerindeki etkisi Burada değinmek istediğimiz noktalardan birisi de gerek temiz gerek pis ruhların birbirleri üzerindeki etkisidir. Ne akıl sahipleri, ne doktorlar, ne de felsefeciler bu gerçeği inkar etmişlerdir. İlim ehli, ruhunun Ruhun başka ruhlar üzerinde nasıl olduğunu, sadece Allah'ın bilebileceği çeşitli yollarla etkisi olduğuna inanırlar. Büyü olayında Nebi sallallahu aleyhi ve sellem başına gelen de bundan ibarettir. Gerek cin, Gerek insan olsun, bazı ruhların yaratılıştan var olmayan ama sonradan kazanılabilen bir güce sahip olduğunu hiç kimse inkar etmemektedir. Hayır, hayır ehli olan, olanlar ruhlarını imanla ve salih amel ile güçlendirirlerken şer ehli onu şer şerle güçlendirirler. Büyücüler mükaşefe ve riyazet ehlidirler. Bunlar için ayinler düzenlerler. Öyle ki sonunda hayır nihai olarak kalplerinden çıkarılır. Eğer böyle olmasa ne büyücü ne de hasetçi olurlardı. Ruhki ehli nasıl birbirlerinden farklılık gösteriyorsa hasetçiler ve büyücüler de şerre yönelik riyazetlerinin gücü nispetince farklılık gösterirler. Şeytan ruhu haset konusunda eğitir ve sonunda o ruh hasette etkili olur. Yoksa Allah hiçbir ruhu hasetçi ve büyücü olarak yaratmamıştır. Aksine o ruhları hanif fıtrat üzere yaratır. Sonra o ruhların her biri kendi yolunda eğitimini alır. Hayır üzü olan ruhlar hayır ehliyle anlaşıp bir araya geldikleri gibi pis ruha sahip her şer ehliyle zıtlık oluştururlar. Bu yüzden ilim ehli rukiye silahının ancak hem rukiyeyi yapan ve hem de rukiye yapılan tarafındaki engeller kalktığı takdirde etkili, etki edeceğini belirtirler. Şeytanla büyücünün ya da hasetçinin durumu da böyledir. Aralarında bir engel olduğu takdirde işleri bozulur. Bu şu anlama gelir. Eğer kendisine rukiye yapılan tarafında bir engel varsa rukiye yapanın etkisi asgari derecede kalır. Çünkü etki tek taraftan gelmektedir. Aynı şekilde şeytanın da, şeytanın ya da insanın nazarı yahut büyücünün büyüsü de tek yönden, kendi yönünden gelmektedir. Şeytani ruhların gücü, insan, insani ruhların gücünden fazladır. Bunun nedeni, şeytanda hiçbir hayrın bulunmayıştır. İnsan ise böyle değildir. Onlarda sevgi ve merhamet, güzel davranışlar bulunur. İnsanlar kendilerinde bulunan imanın ve hayrın miktarı bakımından Farklılık gösterirler Şeytanın onlardan payı ise işte bu hayırın nispetince Değişiklik gösterir İnsan Allah'a sıddıkla yöneldiğinde Şeytanın kendisinden elde ettiği Payın çoğu ortadan kalkar Temelde Büyü de haset de aynı tür şeylerdir Aynı öfkeyi Aynı kinit taşıyan ruhlar taşıyan ruhtan çıkarlar. Aralarındaki tek fark büyünün açıkça şeytanla işbirliği içinde yapılması, hasedin ise yine şeytan yoluyla gerçekleşmesiyle birlikte haset edenin çoğu kez bunun farkında olmamasıdır. Haset eden kimse bilmeden onları razı edecek şey yaparak onları kendine yardım etmeye sevk eder. Dolayısıyla hasetçi ve büyücü pis ruhların keyfiyetinde ortaktırlar ve bu keyfiyet fıtratla gelmez ama çabayla kazanılır. Hasetçinin bu hali bazen küçük bir yaştayken başlar. Şeytan onun kalbinde kin ve haset oluşması işini üstlenir. Sonunda o kendini bu işte uzmanlaşmış bulur. Ama çoğu hasetçiler büyük bir olay meydana gelene kadar başkaları üzerinde böyle bir etkilerinin olduğunun farkında olmazlar. Bazen bir ailenin bir habis özelliği nesilden nesile taşıdığı görülür. Bunun sebebi ise İslam terbiyesinden ve Müslümanların yaşadıkları ortamlardan uzak olmaktır. Temelde insanoğlunun kalbi tüm kötülüklerden arıdır ve bu kalbin sahibi şeytanın onaylayacağı şeylere meyledene kadar da öyle kalır. Bu meyil oluştan sonra artık zaman içerisinde bu yönde eğitimini alır. Büyücüye gelince o şeytanın kapısını kendi rızasıyla çalar ve kendi rızasıyla ona kul olmak istediğini belirtir.